Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru soruldu, Miraç bedenen mi oldu yoksa ruhen mi oldu? Yani Miraç hadisesi Peygamberimizin ruhen mi ve bedenen mi oldu? Evet, Miraç Peygamberimiz uyanıkken ve ruh beden birbirinden ayrılmaksızın yani bütünlük içerisinde gerçekleşmiştir. Alimlerimizin, ehli sünnet alimlerimizin görüşü bu noktadadır. İsra suresi 1. ayette Rabbimiz kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek üzere buyuruyor. Yani bu şekilde açıklıyor Miraç'a yükselmesini. Ve daha sonra da Necim suresi 18. ayette de andasın ki o Rabbinin en büyük ayetlerden bir kısmını gördü. Yani bu Miraç hadisesinde peygamberimize bir takım olaylar gösterildi. Bir takım insanların halleri, dünyadayken yaptıkları ve ahirette karşılaştıkları cezalar, karşılıklar, bunlar kendisine gösterildi. Namaz emredildi, namazın vakitleri. Yani uzunca gelen bir rivayet var bu hususta. Necim suresindeki, yani 18. ayetteki husus, alimlerimizin çoğuna göre miracı anlatmaktadır. Yani ona ayetlerimizin bir kısmını gö gösterdik, bir kısmını gördü diye ifade edilen e, ayetin miracı anlattığını ifade etmektedirler. Yani bu ayetten açıkça anlıyoruz ki ve hadislerin hadislerle bütünüyle anladığımızda Peygamberimiz miracı'ya yükselmiş ruhen ve bedenen birlikte e, ve mirac olayı yaşanmıştır. Bu e, bu hususta uzunca gelen hadisin bir bölümünü aktaralım inşallah. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sonra Cibril beni en yakın semaya çıkardı ve kapının açılmasını istedi. Kim o denilince? Ben Cibril'im dedi. Yanındaki kim denildi? Muhammed dedi. Sonra ikinci kat semaya çıkardı ve kapının açılmasını istedi. Kim o denildi? Ben Cibril'im diye karşılık verdi. Yanındaki kim denildi? Muhammed dedi. Üçüncü, dördüncü ve diğer semalara yükseldikçe her birinin kapısında kim o deniliyordu? O da ben Cibril'im cevabını veriyordu. Bu rivayet Buhari'nin Bedül Halk, Enbiya, Menakibül Ensar bölümlerinde, Müslim'in İman, riyaz Salih'inde, Ayrıca Nesai'de geçen bir rivayettir. Sahih bir rivayettir. Dolayısıyla kardeşlerim İsra ve Miraç olayları ehl Sünnet'in görüşüne göre bu olaylar yaşanmıştır. Ayet ve hadisler vardır. İnkarı küfürdür. Ancak günümüzde ve daha önceki dönemlerde bu böyle bir fikir akımı var. Bunları inkar etmektedir namazın emredilmesi, işte İsra-Miraç olaylarını farklı yorumlamaktalar, bunları inkar etmekteler. Bunlara itibar etmeyelim. Bu mucizevi bir durumdur ve bedenen ve ruhen böyle bir olay yaşansa da biz bunu aklen idrak edemeyebiliriz. Bunun üstüne çok fazla düşüp çok fazla e, kurcalanmaya kalkmanın bir anlamı yok. İman etmek, böyle bir olayın yaşandığına iman etmek yeterlidir. Çünkü bu hususta, ayet ve hadisler vardır. Hiçbir zaman kafaları bulandırmanın anlamı yoktur. Böyle hadis inkarcılarından da şiddetle uzak durulmalıdır. Elhamdülillahirabbilalemin.